Namazın sünnetleri 1- Namazda elleri kulağa kaldırmak. 2- El ayasını kıbleye çevirmek. 3- Tekbir aldıktan sonra el bağlamak. 4- Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. 5- Erkeğin ellerini göbeğinden aşağıya koyması, kadının göğsüne koyması. 6- İftitah tekbirinden sonra, Sübhaneke okumak. 7- İmamın ve yalnız kılanın euzu okuması. 8- Besmele okumak. 9- Rükûda üç kere Sübhane Rabbiyal Adîm demek. 10- Secdede üç kere Sübhane Rabbiyal i demek. 11- Son oturuşta Salavat dualarını okumak. 12- Selam verirken İki yanına bakmak 13 imamın cuma ve bayram namazlarından başka her namazda birinci rekatte ikinci rekatte okuyacağının iki misli uzun okuması 14 rükûdan kalkarken imamın ve yalnız kılanın semiallahül limen hamide demesi 15 rükûdan kalkınca rabbena lekel hamd demek 16, secdede ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek. 17, rükû ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken Allahü Ekber demek. 18, elleri ve dizleri yere koymak. 19, topukları kıyamda birbirinden dört parmak eni kadar uzak rükûda, kavmede ve secdede bitişik tutmak. 20 Fatiha'dan sonra amin demek. Rükûdan önce tekbir almak, rükûda elleri parmakları açık olarak diz kapakları üzerine bağlamak, secde için tekbir almak, otururken sol ayağını yere yatırıp sağ ayağını dikip oturmak, iki secde arasında oturmak. Akşam namazında kısa sureler okunur. Sabah namazında ilk rekat ikincisine nispetle daha uzun yapılır. İmama uyan kimse, Fatiha ve Zamm-ı Sure okumaz. Sübhaneke okur. Tekbirleri söyler. Tahiyyat ve salavat-ı şerifeleri okur.